1158, numaralı konu, Hazreti Ali, İbni Abbas ve Sa'd'ın kuşluk namazı kılmaları, evet, Hazreti Ali'yi gördüm, kuşluk namazını mescidde kıldı.